Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Celle Celalühü Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüpken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur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 Hz. Aişe, radıyallahu anhadan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, cünüplükten dolayı gusledeceğinde, önce ellerini yıkayarak başlardı. Sonra, namaz için abdest alır gibi abdest alır, sonra parmaklarını suya daldırır ve onlarla saçlarının diplerini ovalardı. Sonra, iki eliyle başı üzerine üç avuç su dökerdi. En sonunda da suyu bütün bedeni üzerinden akıtırdı. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et.